Türkiye medeniyetine uygun başka nasıl bir Ramazan ayı bekleyebilirdiniz ki? Emre Acar Bizlere oruç ayını nasip eden Allah'a hamd, bu ayı en güzel programlarla ihya etmemizi pratiğiyle bize gösteren Resulullah'a salat, tüm oruçlu kardeşlerime de selam olsun. Sizinle bu ayda, İslam aleminin Kur'an nuruyla yaşadığı sevinci yaşıyoruz. Rabbimizin, Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak kendisinde Kur'an indirilen aydır. Bakara 183. ayetiyle gönüllerimiz rahatlıyor, saflarımız netleşiyor ve doğruyla yanlışları birbirinden hamd ve şükürler olsun ki ayırıyoruz. Ramazan'ın gelmesiyle tekrardan Müslümanların ilk savaşı olan Bedir'i, mecusiliği ve yok edildiği kadisiye olayını tekrardan hatırlıyoruz. İslam dininin izzeti, şerefi, diğer dinlerin ise zelil ve perişan oluşu zihinlerimizde bir kere daha canlanıyor. Şeytanı bir kenara bırakıp onun zincire vurulması huzurunu yaşıyoruz. Cennetin kapılarının açılması, reyyan kapısının oruçlu için hazırlanmasını bilmek, her şeye dur deyip, Oralara koşma hevesini doğuruyor gönül derinliklerimizde. Fakirlerin ve mazlumların çektiği sıkıntıları, peygambere ve sahabeye yapılan 3 senelik ambargoyu bir nebze de olsa orucun sayesinde anlıyoruz. Fark ettiğimiz veya fark edemediğimiz birçok güzelliği Ramazan ayında hep birlikte müşahede etmekteyiz. Gönül isterdi ki Allah'ın ikramı olan bu orucu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile tutalım, oruç ayının tadını ve lezzetini onunla beraber alalım, Ramazan'ın bizlere sunduğu güzellikleri ve faydaları Allah'ın Resulü ile ve onun asabıyla müşahede edelim. Arzu ederdik ki bir gün iftar soframıza Resulullah'ı ve ashabı davet edelim. Sahurumuzu gece namazı içtiğinde ve iftarımızı dualarla onlarla birlikte açalım nasihatlerle beraber teravihleri onlarla kılalım. Bu duygularımızın gerçekleşmesi bizleri ne kadar da hoşnut ederdi. Biliyoruz ki artık bu günleri peygamber ve ashabla geçirmemiz mümkün değil. Fakat onların Ramazan anlayışıyla ve programlarıyla Ramazanımızı canlandırmamız bizlere o duyguyu yaşatacaktır. Değerli kardeşim, Peygamber ve ashab ile, Türkiye medeniyetinin ve kendimizin oruç anlayışını karşılaştırmamız, orucumuzun sıhhati açısından önem arz etmektedir. Peygamberin ve sahabenin siretinde oruçla ilgili dört tane önemli nokta ön plana çıkarken, diğer taraftan bu memlekette ve yaşantımızda orucu yok hükmüne dahil eden şu tehlikeli noktalarda dikkatimizi çekmektedir. Onların yanında oruç, Nefsi, yeme, içme ve şehvetleri azaltarak terbiye etmektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kutsi hadiste şöyle buyurur. O, yemesini, içmesini ve şehvetini benim için terk eder. Bakara 183 İslam bu günlerde şehvetimizi aşağıya çekmemizi, içme ve yemeği azaltıp züht bir yaşantı içerisinde olmamızı istiyor. Yani, bu aylarda alışverişler azalmalı, gıda satan mağazaların satışları biraz düşüş yaşamalıdır. Ne gariptir ki bugün pratikte tam tersi yaşanmakta. Araştırmalara göre en çok alışverişin yapıldığı, kampanyaların fazlalaştığı, oruç adına düzenlenen programlarda ticaret standlarının çoğaldığı bir ay. Ramazan. Yasinler, mevlitler, mukabeleler bu ayların vazgeçilmez gelir fabrikasıdır. Buzdolapların tıka basa dolduğu, sahur ve iftar menülerinin çoğaldığı ve giderlerin diğer aylara göre arttığı Ramazan günleri var artık. Çoğu zaman bu Ramazan'da menümüz eski oranda az. Bu sene kimseyi iftara davet edemeyeceğiz deyip kimseyi davet etmiyor ve kınayıcıların kınamasından korkuyoruz. Nerede kaldı bir hurma ve suyla iftar yapan peygamberin ve sahabenin oruç anlayışı? Onlar ki orucun öncesinde de, orucun içinde de, dünya ve dünya metalarına karşı hep züht içerisindeydiler. Onların yanında oruç, var olan ibadetlerin fazlalaştırıldığı, hayırda, cömertlikte, en üst seviye çıkıldığı aydır. i̇bn Abbas radiyallahu anh, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle anlatır. Peygamber insanların en cömerdiydi. Ramazan ayında Cebrail ile buluştuğunda daha cömert olurdu. Cebrail Ramazan'ın her gecesinde onunla buluşurdu. Karşılıklı olarak birbirlerine Kur'an okurlardı. İşte Resulullah onunla buluştuğunda hayır yönünden yağmur getiren rüzgardan daha cömert olurdu. Onların yanında oruç, kötü ahlaklardan korunma, ahlakı güzelleştirme ve nefsi günahlardan arındırma ayedir. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurur. Allah dedi ki: Oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün çirkin söz söylemesin ve kavga etmesin. Eğer biri ona küfreder ya da onunla kavga ederse ben oruçluyum desin. Muhammed'in nefsi yedi kudretinde bulunan zata and olsun ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında mis kokusundan daha güzeldir. Oruçlu için rahata erdiği iki sevinç vardır. İftar ettiğinde sevinir, bir de Rabbine kavuştuğunda sevinir. Ebu Hüreyre'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Ramazan orucunu sevabına inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek tutarsa, geçmiş günahları mağfiret olunur. Onların yanında oruç, Ramazan'ın son gününde itikafa girme, kulun Allah ile baş başa kalması için sunulan bir ikramdır. Ayşe'den radyallahu anhadan, Naklen bildirilmiştir. Peygamber, Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girerdi. Bu, Allah onu vefat ettirene kadar böyle devam etti. Sonra onun ardından hanımları itikafa girmişlerdi. İşte bu dinin önderi Muhammed Mustafa'nın, sallallahu aleyhi ve sellemin programlarını okuyorsunuz. Onun yanında oruç sadece sahur, iftar ve aç kalmaktan ibaret değildi. Cömertlik, güzel ahlak, yumuşak davranma, günahların affı için mücadele verme, hayırda maniye uğramadan esen rüzgar gibi olma, Rabbine ve insanlığa karşı olan haklarını muhafaza etmek, İslam'ın ahkamlarını en güzel şekilde ifa etmek ve itikafa girerek Rabbi ile baş başa kalmak onun vazgeçilmez karakteriydi. Bu hususiyetleri sadece bu aya has değildi. Birakis bunların hepsi onda, her gün varlığını koruyor, sadece Ramazan'da her zamankinden daha fazla oluyordu. Orucun getirdiği bu güzellikleri Nebi'nin pratiğinde görmek bizlere ferahlık verirken, bir taraftan da Türkiye ortamında bu güzelliklerin katledilmesi de bizleri derinden yaralamaktadır. Katledilmeyen sadece bu amel kalmıştı ki o da içine sokulan yeni bidatlerle orucun taşıdığı mana ve mahiyeti farklı mecralara kaydırılarak tahrif edildi. Peygamberin ve ashabın oruç anlayışı kaldırıldı. Yerine Türkiye ve Avrupa medeniyetine uygun bir oruç anlayışı getirildi. Bir an orucun İslam dininin ahkamı mı? Yoksa demokrasinin ahkamı mı olduğunda tereddüt edecektim. Ah ah! Bu dünyada melekler her çeşit insan, her türlü Müslüman gördü. Küfür düzeninde oruç tutan tevhid ehlinin programları sınırlandırılmış, Müslümanlar da buna boyun eğmiş durumdadır. Hakla batılın birbirine karıştırıldığı bu medeniyette, Müslümanların bu günleri gerektiği gibi değerlendirebildikleri şüphesiz düşünülemez. Bu aylar genellikle gündüzleri çalışmakla, geceleri yorgunluktan vücudunu dinlendirmekle veya sene içerisinde tatile en müsait vakit bu ay olduğu için tatil programlarıyla ifade edilmektedir. Ya da tarihi camileri, Ayasofya Müzesi'ni, Eyüp Sultan'ı, Mevlana'yı veya Fatih gibi İslam medeniyetini anımsatan tarihi yerleri gezmek, bu ümmetin sancaktarlığını yapmış kişilerin, başta sahabelerin olmak üzere birçok alimin çekilmiş belgesellerini ailece seyretmek veya bunun için sinemaya gitmek Müslümanların vazgeçilmez oruç programı olmuş. Biraz sosyalleşmiş Müslümanların programını bunlar oluştururken bir kısmımızda oruç ayında aç kalmaktan başka yaptığımız herhangi bir şey mevcut değil. Her zamanki gibi senenin 12 ayından birini yaşıyoruz. Gözlemlediğim kadarıyla tevhid ehli istisnalar olmakla beraber, orucunu bu şekilde ifa ederken kendini İslam'a nispet eden, biraz resmileşmiş Türk-Avrupa milletlerinin dinini savunanlar da oruçlarını yeni bidatler ekleyerekten programlandırmaktalar. Geçenlerde oruçla alakalı bir kayıt dinliyordum. Konuşmacı Türkiye'deki oruç programlarını şöyle sıralamaktaydı. Ramazan etkinlikleri, fesane etkinlikleri, konserler, şiirler, tasavvuf müziği, Türk halk ve Türk sanat müziği dinletileri, Ramazan boyunca İstanbullular buluşuyor. Üsküdar etkinlikleri, teravihleri Endor'un ve Cumhur'un müezzinliği eşliğinde her dört rekatı farklı müzik fonuyla kılmak, her akşam farklı bir İstanbul camisinde unutulan bir ritüel bidat yeniden yaşanıyor. Geleneksel Şah in Paradise Ramazan coşkusu. Özel iftar ve sahur menüleri. Fasıllar, palyaçolar. Türk tasavvuh müziği. Hacivat Karagöz orta oyunu. Arap bacı, meddahlar, şiir dinletisi, sketch, komedi tiyatro gösterileri, stand up show ve Birbirinden ilginç sürpriz eğlenceler. Kültür sohbetleri her akşam iftar saatinden Bir saat önce Sahaflar Çarşısı önünde Beyazıt Meydanı'nda. Türbe hazineleri sergisi, sultanın seyirlik gösterileri, Osmanlı saray eğlencelerine günümüzden bir bakış. Ramazanda caz. Amerika çingenelerinin yaptıkları bir dans şekli. Dünyaca ünlü müzisyenler Ramazan'da cazla, müzik sevenlerle bir araya geliyor. 19 Temmuz 7 Ağustos 2012 Ahmet Jamal 19 Temmuz Perşembe 2012 saat 21 Santral İstanbul Omar Hakim Dıtır Yov 31 Temmuz Salı 2012 saat 21 Santral İstanbul Ramazan'da cazın programı yakında duyurulacaktır. Ramazan Etkinlikleri Kur'an tilaveti, eğlenceler, tiyatrolar, konuşmalar, sunumlar. Avrupa'nın Kültür ve Ramazan Festivali 20 Temmuz-19 Ağustos tarihleri arasında Dortmund'da. Konferans, konserler, iftar programları, sürpriz eğlenceler, ayrıca alışveriş standlarında yüzlerce şirket, binlerce insanla buluşacak. Türkiye www festiramazan.com ücret 19 TL Bir tarafta peygamberin ve sahabenin oruç anlayışı, diğer taraftan da bizlerin ve toplumun yıkıcı oruç anlayışı. Türkiye, Avrupa medeniyetinde başka nasıl bir Ramazan orucu bekleyebilirdi ki? Her tarafı bidatlerle doldurulmuş, hangi ameli yapmak istesen karşında din adına çıkartılmış bir bidat. Sen bunlardan kaçınsan da, Etrafın bunlarla dolmuş Tarihte kafirler İslam'a en büyük darbeyi bu bidatlerle yapmışlardır Tüm oruçlu kardeşlerime nasihatimdir ki İslam dini kamil bir şeriattır İslam'ı göz ardı edip başka yenilikler aramak imanımızın zamanla yıkılmasını kolaylaştıracaktır Nitekim yukarıda yazdığım oruç programları bunun bir yansımasıdır bu bidatler insanların zihninden ve yaşantılarından orucun taşıdığı mana ve mahiyeti öldürmüştür. Oysa Allah'ın Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, orucu nasıl değerlendireceğimizi hadisleriyle ve yaşantısıyla bizlere öğretmiş, herkesin Ramazanına yön vermiştir. Bizim üzerimize düşen bunlara yapışıp hayatımıza tatbik etmektir. Rabbim bizlere dünyada amellerimizi en güzel şekilde ihya etmemizi nasip ve mukadder eylesin. Allah'ın rahmeti ve bereketi tüm oruçlu kardeşlerimin üzerine olsun. Bir sonraki yazımızda muhabbet etme dileğiyle. Davamızın sonu alemlerin Rabbini hamd etmektir. Bu yazı Tevhid Dergesi'nin 7. sayısında yayınlanmıştır.